Ben çalışan bir gencim, ileride evlenirken vesaire şeylerde lazım olacak diye bir miktar para biriktirdim. Şimdi ben bu paradan zekat vermem gerekir mi diye merak ediyorum. Ee, ablam ikinci evini aldı, borçlandı, yavaş yavaş ödüyor. O evin borcundan dolayı zekat vermediği gibi zekat da alabileceğini söylüyor annem. Ee, hocam ne diyor? Saygılar demişler. Ablasına verebilir mi? Bak hocam, bir adamın dine zengin sayılması için, Yemesi, içmesi, giyinmesi, barınması gibi temel ihtiyaçları dışında, varsa borçları dışında, efendim 80 gram altın veya bunun değerinde parası varsa, şimdi 134 bin lira e, gramı, 80 gramı 8 bin, 4 kere 8, 32, e, yani 11 bin 200, 11, 11 bin lira diyelim. Yani evet, yaklaşık evet. 11 bin lira parası varsa, Zekat üzerinden de bir kamerayı 355 gün geçtiyse zekat verecek. Şimdi öbür ev almış, borçlanmış borçlu olduğu için ona da zekat verilebilir. Bir mahsur yok. Evet. İkisi, birisi verecek, biri birisi de alabilir alacak. yani. Evet.